Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek farz değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında onun için dua etmek, ki salavat-ı şerife getirmek dua etmektir. Onun için dua etmek sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Bu bir e, duadır. Allah'tan onun için hayır, hasenat, nimet, bereket, afiyet hem dünyada hem ahirette e, kendisine bol bol nimet vermesini talep etmek manasına gelmektedir. Sizlerin de bildiği gibi ee, bu bunu yapmak da mecburi değildir. Ee, ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim adımın anıldığı yerde e, benim bana salatü selam edin diye bir e, emri Söz konusudur. Bu emir vücub manasında algılanmamalıdır. Bu emir e, tavsiye manasındadır. Hiçbir ülema peygamberimizin adı anıldığında salavat, onun için salavat getirmenin e, farz olduğunu, bunu yapmayanın da günahkar olacağını söylememiştir. Dolayısıyla bu bir sünnettir. Peygamberimizin tavsiye emir yani tavsiye niteliğinde bir emridir. Müslümanlar olarak bize düşen görev de Peygamberimizin adı anıldığında onun için salatü selam etmektir. Bu onun için bir duadır. Yine bizler kendi aramızdaki görüşmelerimizde, karşılaşmalarımızda birbirlerimize dua etmemiz sünnete uygundur. Bu da e, peygamberimize e, salatu selam etmemiz gibidir. Aynı. Esselamu aleyküm dediğimiz zaman bir kardeşimize ona ne diyoruz? Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyoruz. Peygamberimizin adı anıldığında aleyhissalatu vesselam ona salat ve selam olsun diyoruz. E, her ikisinde de dua var, her ikisinde de Allah'tan onun için bir hayır talebi var, bir e, afiyet talebi var, bir mağfiret talebi var, dünyada ve ahirette her türlü güzel e, nimetlerin e, kendisine bahşedilmesinin talebi var. Dolayısıyla e, bunun e, bizim Müslümanlar için karşılaştığımızda vermiş olduğumuz selamdan bir farkı yok. Tabii ki biz e, hüküm olarak diyoruz ki, selam vermek, sünnet almak farz. Kendi aramızda e, biri bize selam verdiği zaman o selamı almak farz e, diye alimlerimiz hüküm vermişlerdir. E, selam vermek, yani bir insana selam vermek e, elbette farz değil ama verilen selama, selamla e, karşılık vermek, Farz niteliğinde bir e, hükümle hükümlendirilmiştir alimler tarafından. Bunu da bilelim. Sorunun diğer kısmına geçince allah Teala'ya e, hani Celle Celaluhu demek neden mecburi değil diyor. Zaten söylemiştik böyle bir mecburiyet orada da yok, burada da yok. Bu Celle Celaluhu ne demektir? Onun celali büyüktür, azimdir. Onun azameti ne büyüktür? Ee, onun kudretine alâdır. Demek, celle celalihu'nun manası budur. Ee, dolayısıyla bu, bu da bir zikirdir. Ee, bu la ilaha illallah gibi, bu subhanallah gibi, Elhamdülillah gibi, Allahu ekber dememiz gibi bir zikirdir celle celalihu. Onun Celali, azameti, kudreti ne büyük oldu manasında e, bir zikirdir. Bu zikri yapmak da farz değildir. Tıpkı e, peygamberimiz için Salatü selam etmek gibi. Oradaki salatın manasını özel olarak söyleyelim. Oradaki salat ne demektir? Salat orada dua, de, dua, dua demektir. Dua ne demektir diye sorarsak, dua demektir. Yalvarmak demektir. Buradaki yalvarış Allah'a e, yalvarıştır. Allah'tan bir hayır, bir e, nimet, bir afiyet, bir mağfiret dilemektir e, duada budur. O yüzden e, es-salat namazın adı da salattır Arapça'da. Es-salat e, namazda bu Farsçası'dır. E, namazda esasen dua demektir. Müslümanlar da namazlarını esasen bir dua olsun diye kılarlar. E, tabii e, bazıları da buradan yola çıkarak bunun kelime manasından yola çıkarak diyorlar ki e, dua demektir namaz kılmak salat duadır dolayısıyla biz duayı yürürken de yaparız giderken de yatarken de kalkarken de bu duayı yapabiliriz e, dolayısıyla e, bu da namazdır diyen bazı e, cemaatler var günümüzde e, biz onlara cevaben deriz ki evet yürürken de dua yapabilirsin. Ancak bu e, namaz olmaz, bu salat olmaz. Bu kelime manasıyla salat olur ama gerçek manada salat olmaz. Çünkü gerçek manada e, salat olabilmesi için bunun şartları var, farzları var, vacipleri var, kendine özgü e, zikirleri var, kendine özgü kıraatları var, kıra kıyamları var, kendine özgü rükusu var, secdesi var. Bu dinde salatın şekli, şemali ve erkanı, şartları, vacihu vacubuhiyetine ise hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere aktarılmış. Kur'an-ı Kerim tarafından bizlere aktarılmış. Dolayısıyla salat e, e, dinin bir emridir. Namaz dinin bir emridir. Bu emrin yapılı şekli de dinin kaynakları tarafından belirtilmiştir. Özellikle sünnet tarafından e, farzı vacibi, şekli şemali, rükünleri Belirtilmiştir. Dolayısıyla bizler e, dinin bu önemli e, emrini, dinin direği sayılan bu önemli, bu baş, e, ö, en önemli ibadeti e, yaparken de bu dinin temsilcisi, Allah'ın elçisinin dediği gibi, örnek olduğu gibi yapmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sallu kema ra'ayitumuni usalli beni nasıl görüyorsanız o şekilde namazınızı kılın. Benim kıldığım şekilde namazınızı kılın diyor. Dolayısıyla burada hiçbir kimse bu namazın sadece dua manasına geldiğini, rükû, kıyam, kıraat bunlara gerek olmadığını olmayacağını söylemeye hakkı yoktur. Çünkü dinin vazı yani konuluş kaynakları bellidir. Bunlar Kural ve Sünnet ve edille şer'iye de yine biliyorsunuz Kur'an, sünnet, e, icma-i ümmet, kıyası fukaha gibi edille şer'iye devam ediyor. E, bu şer'i delillerin e, kullanılması yöntemiyle biz dini hükümlere ulaşa, ulaşabiliyoruz. İnsanların felsefik açılımları, yorumları dini şekillendirmekte e, bir e, yer almaz kesinlikle. Diğer soruya geçelim. <gülüyor> Nazar ve göz değmesine karşı okunabilecek ayet veya sureler hangileridir? Yüzüme gülen ama kendi hırsları için arkamdan iş çeviren bir arkadaşım var. Ee, yapabileceklerini düşündükçe korkuyorum demiş <gülüyor> soruda. Değerli kardeşlerim, nazar haktır. Nazar değmesi vardır. Peygamberimiz hadis şereflerinde nazarı bizlere haber vermektedir. Bazı hadislerde çok hoşunuza giden şeyi gördüğünüz zaman, bir şey gördüğünüz zaman ona maşa Allah deyin. Yani Allah ne de güzel yaratmış deyin. Dolayısıyla böyle derseniz, oradaki hasediniz kalkar, haset kalkınca da nazar olayı ortadan kalkar manasında Peygamberimizden gelen rivayetler var. Nazara karşı okunacak dualar nelerdir? Şimdi gerek nazar, gerek sihir, gerek bu tür şeytani bir takım okuyuşlar, rukiyeler, şunlar bunlar, bunların zararları, büyü, bunların hepsinden sakınmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri vardır. Bu tavsiyeler nelerdir? Şimdi bunları şöyle söylemeye çalışalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki yatmadan önce, yat veya yatağında, üç defa ihlas veya bir defa ihlas, sonra felak, sonra nas suresini okuyup, birleştirmiş olduğu avucuna üfler. Daha sonra bu avucuyla vücudunun, elinin ulaştığı bölgelere kadar vücudunu sıvazlar bir defa. Sıvazlarsa ve bunu üç defa yaparsa yatağında sabaha kadar ona cin, şeytan, bir herhangi bir şey dokunmaz. Büyüyüşü bu, etkisi olmaz diyor. Bunu sabahleyin yapsa, akşama kadar ona e, bu tür şeyler dokunmaz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu birinci ilaç, birinci e, tedbir. İkinci tedbir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin okunduğu evde e, işte şeytanlar olmaz, o şeytanlar oraya giremez, o ahaliye zarar veremez, buyuruyor. Bakara suresini evde okumak lazım. Üçüncüsü yine e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği ne göre? Fatiha suresini okumak bu konularda en önemli rukiye şer'iye yani şer'i okuyuş ile tedavi yöntemidir Fatiha. Yine e, Ayet-el Kürsi'nin yine e, Bakara suresinin son iki ayetinin, e, son iki ayetinin e, özellikle barındırmış olduğu yani içermiş olduğu manaları dikkate aldığımızda Allah'ın e, birliğine beraberliğine e, vurgu yapan, onun tevhidine vurgu yapan, e, ona sığınmak gerektiğine vurgu yapan ayetleri e, veya işte her türlü şerden e, sığınmayı Allah'a sığınmayı e, içeren e, ayetleri içerdiğinden dolayı e, bu ayetler ile ee, bu tür zararlı şeylerden Allah'a sığınma yoluna gitmek e, sünnetin tavsiye ettiği yoldur. Ee, bunları bol bol yapmamız lazım. Yani, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yatağında e, Bakara suresinin son iki ayetini, yani bugün Amener Rasulü diye yani, halk nazarında e, meşhur olan şekliyle Bakara suresinin son iki ayetini okurdu. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşir suresinin son iki ayetini okurdu. Ee, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mülk suresini e, akşamları, e, yani bunlar virt olarak düşünün, hiç bırakmadığı şeyler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çokça yaptığı şeyler, e, bunları e, yapmamız lazım. Yine Cuma günleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kehef suresini okurdu özellikle bunları dikkate alalım. Biz de peygamberimizin yolundan bu şekilde gidelim. Allah sizleri de bizleri de her türlü cin, şeytan, büyü, sihir, nazar gibi tehlikelerden muhafaza buyursun. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Ha Bu kardeşimizin sorusunda şöyle bir şey daha var diyor. Ben e, nazar ve göz eğmesine karşı okunabilecek e, ha, onları söyledik. E, yüzüme gülen ama kendi hırsları için arkamdan iş çeviren bir arkadaşım var, e, Yani korkmayın. Ne arkadaşınızdan korkun, onun yapacağı sihirden, şundan, bundan ne de e, cinlerin şerrinden korkun. Yeter ki siz Allah'a sığının. Allah'a sığındıkça bir tür şeylerden korkmaya gerek yok. Allahu Teala eee ne güzel vekildir, ne güzel koruyucudur, ne güzel raptır. Ona sığındığımızda sorun kalmayacaktır. <gülüyor> Diğer soruya bakalım. Diğer soruya bakalım. Bakalım ne diyor soruda. Rızkın artması, bereketlenmesi için yapılabilecek şeyler nelerdir? Ee, rızıkla ilgili okunabilecek dualar var mıdır? Rızkın artması, değerli kardeşlerim, elbette bunun esbabı var. İlk sebebi, ciddi olarak çalışmak. Ee, helal yoldan rızık kazanmak. Ee, yine, çok evlilik rızkı artıran bir e, sebep. Çocuk e, edinmek rızkı artıran bir sebep. Ee, baştan dediğimiz gibi, helal yoldan kazanmak. Rızkı artıran bir sebep. Kazançta, harcamalarda iktisatlı olmak rızkı artıran bir sebep. Ee, akraba ziyareti, kolu komşu ziyareti rızkı artıran bir sebep. Bunlara bakalım. Ee, evet. Şimdi bilmiyorum rızkı şey yapıyor. Ondan sonra e, dua etmek, rızkın bereketlenmesi için, rızık kapılarının açılması için dua etmek, rızkın artması için bir sebep. Şükür etmek, rızkın artırması için bir sebep. İbadetlerimizi, e, farzları en güzel şekilde yerine getirmek, e, rızkı artıran bir sebep. Bütün bunlar rızk, rızkı artıran sebepler. Ha, bu rızkın artması için özel dualar var mı? İnsanoğlu her zaman peşini sever, kolaya kaçar. Keşke böyle iki kelimelik bir dua olsa da bu duayı yapınca böyle rızık artı verse diye düşünür. Bazı insanlar da işte iki kelimelik dua yapsak da nasibimiz açılsa, kimisi iki kelimelik dua yapsak da hastalıktan kurtulsak, kimisi iki kelimelik dua yapsak da zengin olsak, kimisi iki kelimelik dua yapsak da şu kazadan veya şu sıkıntıdan kurtulsak gibi. Ee, kolay, kolay, işin kolayına kaçarlar. Ee, insanoğlu maalesef hak etmediği şeyi, şeyi almak ister. İnsanoğlu maalesef terlemeden, gayret etmeden e, bir takım nimetlere nail olmak ister. Kolaya kaçar. Cennete bedavadan girmek ister. Allah'ın rızasını bedavadan kazanmak ister. Onun nimetlerine, e, işte, Kavuşmak ister bedavadan, iş yapmadan, çalışmadan, müstahak olmadan. İnsan onun böyle bir yapısı var. Ee, dolayısıyla e, hep bir çıkış kapısı arar. İki kelimelik bir dua yapsak, bunun tılsımlı bir sözleri var mı acaba? Bu tılsımlı sözleri söylesek de e, rızkımız açılsa gibi. E, böyle işin kolayına kaçma gibi yöntemler denerler. İşin aslığı o değil. Hiçbir dua itaat etmeden, temiz bir ile Allah'a yönelmeden, Allah'ı tertemiz bir yürekle sevmeden, ona saygı, saygı göstermeden, onun farzlarını yerine getirmeden, onun sevdiği bir kul olmadan hiçbir dua, hiçbir tılsımlı söz Allah indinde bir mahkes bulmaz. Önce insan kendisi değerli olacak Allah indinde. O insan öyle bir insan olacak ki, bol gününde de Allah'ı anmış, ona sığınmış, ondan yardım istemiş olacak. Dar gününde de efendim ona yalvarmış, ona sığınmış olacak. Şirk koşmamış olacak. Dar günde Allah'a yalvaran, kurtuluş bekleyen bir insan elbette Allah tarafından duası mâkes bulacaktır yalvarışı mahkez bulacaktır, cevap bulacaktır. Çünkü o insan geniş gününde de Allah'a bağlanmış, ona yalvarmış ve ondan e, işte bol bol nimet, afiyet, mağfiret beklemiştir. İnsan hayatında e, genel itibariyle kulluğun ilkelerine uymak kaydı ve şartıyla yaşarsa o insanın Yapacak olduğu dualar, yalvarışlar, yakarışlar Allah katında değerlidir. Allah katında makes bulur. Allah katında cevap bulur. Ancak Allah'ı anmayan, Allah'ın gücünü, kudretini sadece kendi menfaatleri için kullan, kullanmak iste, e, isteyen, bu kadar kendini zeki, bu kadar kendini akıllı addeden, e, uyanık insanlar maalesef e, onlar için Allah tarafından ne dünyada ne de ahirette bir nasip yoktur. Onlar için de böyle tılsımlı okus bakus e, cinsinden herhangi bir ayet, herhangi bir e, işte peygamberimizden gelen bir dua söz konusu değildir. Bir dua ile şu, e, hiçbir şey değişmez çünkü duayı kabul edecek olan Allah'tır. Sen Allah katında makbul bir kul değilsen Allah senin yalvarışına da yakarışına da duana da hiç kıymet vermez. Dolayısıyla önce insan olmak, önce Allah'a kul olmak, önce Allah'ın razı olabileceği efsafta bir e, kul olmak e, önemlidir. E, yoksa bunun gerisinde e, sadece dar gününde Allah'ı anan, onun gücünden dar günde istifade etmek isteyen veya zevki sefasını, zinasını, içkisini, haramını daha iyi yapabilmek için, çok para kazanmak için bir dua var mı araştırması yapan uyanık insanların maalesef burada herhangi bir çıkış yolu asla söz konusu değildir. Ancak bu insanların akıllarıyla oynayan bir bazı alim kılıklı insanlar vardır. Davetçi kılıklı insanlar vardır. Onlara da dikkat etmek lazım. Televizyonlarda görürsünüz. Bir hoca çıkar, konuşur. Der ki, reklamlardan sonra işte nazardan, nazardan koruyan duayı açıklayacağız. Reklamlardan sonra insanı cennete sokan duayı açıklayacağız. Reklamlardan sonra ee, insanı her türlü hastalıktan, beladan, sıkıntıdan, cin, cin şerrinden, şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden koruyacak olan e, tılsımlı duayı açıklayacağız diye e, reklamlara giriyorlar. Her derde, deva, dua, her efendim bir tür e, şeyler e, söylüyorlar. Bunların hepsi insanların dini, inançlarını, duygularını istismar etmek, kötüye kullanmaktır. Hiçbir duanın... Yapıldığı zaman kabul edilecek diye bir şart yoktur. Dua yalvarıştır. Duayı kabul edecek olan Allah'tır. Biz Allah kabul eder mi etmez mi demeden, biz bu duayı yapalım Allah kabul edecektir. Etmek, etmek mecburiyetindeymiş gibi sanki o duayı, o sözleri söylediğimizde e, şifayı da verecek o zenginliği de verecek o sözler sanki o kelimeler arasında e, gizli manevi bir güç var ve o güç size bunu sağlıyor gibi bir inanç içerisinde olursanız bu da putçuluktur yani siz yapmış olduğunuz du duayı put edinmiş ol olursunuz Allah Allah'ı bırakıp o duayı put edinmiş olursunuz o kelimeleri o cümleleri put edinmiş olursunuz bu da çok tehlikeli bir şey böyle denmemesi lazım efendim şu derdi deva dua Efendim cennete sokan dua, efendim hastalıktan koruyan şifa veren dua, böyle bir şey yok. İnsan, insanın sığındığı merci Allah'tır. Duayı kabul edecek olan Allah'tır, şifayı verecek olan Allah'tır. Biz dolayısıyla sağlam bir kalple Allah'a sığınacağız. Bu sığınmamızın sağlay, sığınmamızı sağlayacak olan belirli krişeleşmiş efendim sözler yok. Yani illa şu, söz, şu kelimeler söylediğin zaman veya 4444 defa şunu yaptığın zaman, bu sözü söylediğin zaman her dileğin kabul olurmuş gibi bir düşünce içerisinde olamayız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu insanların dini duyguları istismar ediliyor. Hiçbir al alim veya alim kılıklı bir insan çıkıp da şunu söylemiyor. Kardeşim, duanı kabul edecek olan Allah'tır. Sen eğer zinakarsan, akşama kadar içiyorsan, akşama kadar haram yiyorsan, zulüm ediyorsan, ahlaksızlık yapıyorsan, onun bunun kalbini kırıyorsan, onun bunun gıybetini yapıyorsan, sen istersen Kur'an'ı yüz defa hatimet, Allah senin duanı kabul etmez diyen bir adıma rastlayamıyoruz. Ancak ne? Efendim, program başına 30 milyar, 40 milyar para alıp, insanları sevindirme yoluna gidiyoruz ee, insanları ekrana ekranın ekranda toplama gayretleri içerisine giriyoruz ee, insanları Efendim biraz sonra siz cennete sokacak dua deyince e, Eyvah Bak çok önemli bir şey söyleyecek hoca. Hadi bakalım ekrana kit kitlenin. Hadi bakalım kolu komşuyu arayalım. Bütün insanlar şu kanalı açsın dinlesin. Ve bu kanal sahibi reyting yapsın efendim. Oradan reklam e, alsın. Raitiklerde yüksek çıksın izleyici oranı. Reklamları da o derece işte pahalıya alsın. Ve bu şekilde para kazansın diye bir plan yapılıyor. Bu planda bu kullanılan hocalar maalesef bu planın bir parçası haline geliyorlar. Çünkü onlar da bir para alıyorlar. Burada olan halkı oluyor, halkın dinle oluyor, dini duygularını oluyor, halkın dini duyguları istismar ediliyor ee, ve insanlar kandırılıyor. Dediğim gibi tek insanlara söylememiz gereken şey şu. Duanı kabul edecek olan Allah'tır. Yaptığın dua önemli değil. Senin insan gerçekten önemli, iyi bir kul olup olmadığın önemlidir. Senin duanın Allah katında kıymeti kıymetli olması, yalvarışının Allah katında bir değer arz etmesi önemlidir. Değer arz etmesi için, senin yalvarışının, senin yakarışının, sığınışının değer arz etmesi için senin gerçekten Allah'ın kabul edebileceği, razı olabileceği ortalama şartları üzerinde bulundurabilen, tevbe, sürekli tövbe edebilen bir potansiyelde olman lazım dememiz lazım. Ve insanları kandırmamamız lazım. Tamamen inancı bile yok adamın. Üçtülusun dualar yaparsan şu olacak. Adamın inancı yok. Diyoruz ki sen şunu 44444 defa salat tefriciye getir. Bütün isteklerin olacak. Yani Geçenlerde biri arada diyor ki efendim ben e, hocam diyor 4444 defa okunacak bir dua varmış. E, o duayı okursan e, her istediğin oluyormuş. Ben de okuyacağım o duayı. E, bana o duayı öğretir misin? E, dedim ne istiyorsun? Ben araba almak istiyorum. Sabahleyin arabayı kapıda beklerim diyor. Allah Allah. Sabahleyin araba kapıda beklerim. Sabaha okuyacağım, sabahleyin araba kapıya gelecek. Ve bu insanlar bu şekilde kandırmışlar. Hocalara söylüyorum, müftülere, vaizlere, din adamlarına. Allah'tan korkun. İnsanların dini duygularıyla oynamayın. Böyle bir şey yok. Böyle sahte bir din uydurmayın. Böyle sahte bir din yok. Böyle dört tane dört, dört bin dört yüz kırk dört defa saat tefreci okursan her dileğin olur diye herhangi bir haber Var mıdır? Bir ayet var mıdır? Bir hadis var mıdır? Allah'tan korkun. İnsanların dinleriyle oynamayın. Ateşten korkun. Cehennemden korkun. İnsanların dinleriyle oynamayın. Allah'ın diniyle oynamayın. Allah'ın dinine din katmak, Allah'ın dinini değiştirmek gibi bir çirkefliye girişmeyin. Allah'tan korkun. Cehennem ateşinden korkun. Cehennem ateşinin sizleri Yakmasından, yakacak olmasından, Allah'ın sizden buz edecek olmasından korkun. Ekranda binlerce insanları ekrana kitleyebilmek becerisi sizi asla cehennem ateşinden kurtaramaz. Program başına almış olduğunuz 30 milyar, 40 milyar para sizi cehennem ateşinden kurtaramaz. Onlar bu dünyada sizin harcamış olduğunuz şeylerdir. Ahirette bu şeylerin size azabı olur, zararı, zararı olur, kârı olmaz. Allah'tan korkun. İnsanlar razı olacak diye, televizyon programlarındaki patronlar, televizyon kanallarının sahipleri bizden razı olacak diye, para kazanacağız diye, dünyamızı kazanacağız diye ne olur ahiretinizi satmayın, ne olur kendinize zulmetmeyin, ne olur bu derece zalimlerden olmayın, bu derece insanların günahına girmeyin, insanlara gerçekleri hatırlatın. Bilip durduğunuz halde yalancı bir din uydurmayın. Kur'an'ı okuyup durduğunuz halde yalancı bir takım sözlerle amel etmeyin. Peygamberimize it, itaaf etmiş olduğunuz yalancı sözlerle insanları kandırmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevva mak'adahu minen nar <gülüyor> veya fin Kim bilerek benim ağzımdan bir söz uydurursa, cehennemdeki yerine yerini hazırlasın. Cehennemdeki yeri onun için e, hazır olacaktır. Bunu buyuruyor. Dolayısıyla e, gerek alim, gerek cahil, gerek orta sınıf, kim olursa olsun, ne olur Allah'ın dinine din katmayın. Ne olur Allah'ın dinini değiştirmeyin. Kendinize yazık etmeyin. Kendinizi bu kötü amellerinizle cehennemlik yapmayın. İnsaflı olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olun. Sahabeyi örnek alın. Sahabe hiçbir zaman bile bile Allah'ın Resulü'nün adı adına bir hadis uydurmuş değildir. Ama ondan sonra gelen bir takım insanlar mezhep kavgazları yüzünden, efendim, ticari bir takım endişeler yüzünden veya siyasi bir takım endişeler ve bir takım amaçlarla hadisler uydurmuşlardır. İnsanları kandırmışlardır. Ve bunlar da tabii ki bunun hesabını vereceklerdir. Allah cümlemizi bu tür e, belam tipli insanların şerrinden korusun. Diğer soruya geçelim. Borç sıkıntı ya da bu gibi bataklardan kurtulmak için dualar var mıdır? Ha, geldi başka bir soru böyle kolaycı efendim iki söz söyle kurtul borçtan. Kardeşim çalış da borcunu öde ya. Böyle al böyle yani çalışmadan borcu ödeme ödeme gayreti olmadan, terlemeden bu işin yani bu parayı alıp da yemesini biliyorsun. Ondan sonra iki dua yap borç ödenecek yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ha diyor 4444 sarıtı tefriciye haricinde böyle dualar var mıdır? Yani o var da bunun haricinde de var mı? Çünkü demek ki bunu yaptı bu adam borcundan kurtlamadı şimdi başka dua arıyor bunun işe yaramadığını düşünüyor ha, işte böyle oluyor maalesef İnsanları böyle kandırırsak din adına insanları kandırırsak insanlarda Allah'a olan inançları bile kaybolur çünkü İnsanlar diyorlar ki, madem ki böyle bir şey var, e, madem ki şu duayı 4444 defa yap, yaptığın zaman her dediğin oluyor, Kur'an'da bu yer alıyor, Allah bunun garantisini vermiş, madem ki Resulullah bunun garantisini vermiş, yaparsak olacak işte. Ha, olmadığı zaman da, o zaman diyor ki Allah yalan konuştu, Resulullah yalan konuştu. Bu İslam dininde aslı yok, ben de bu dini terk ediyorum diyor adamdan sonra. Niye? Bu işte bu zalimler yüzünden. Bu uydurulan hadisler yüzünden, bu uydurulan mevzu, bir takım sözler yüzünden insanlar dinden e, dönüyorlar, ilhad ediyorlar. İşte din adına e, yanlış, yalan yanlış bir takım şeylerin insanlara takdim edilmesinin bazı aydın insanlar e, bunların mantıksız olduğunu düşündükleri zaman, aklı, akla aykırı şeyler olduklarını düşündükleri zaman dinlerden, dinden soyuyor bu insanlar. İlhat ediyorlar. Küfre giriyorlar. Kabul etmiyorlar. Çünkü diyorlar denedik olmadı kardeşim. Demek ki yalan bu Kur'an'da yazan şey. Kur'an'da yazmıyor ki öyle bir şey kardeşim. Sana kim söyledi? Aç da oku bak böyle bir şey var mı? Allah'ın Resulü'nün hadislerinde böyle 4444 defa 444, 444, Saat Tefrice'yi okursan şu olur bu olur diye bir şey var mı? Yok. E din adına sana söylenen şey zaten yalan. E sen bu yalan kurban olmuşsun. Ondan sonra tutuyorsun Allah'a inkar ediyorsun. Maalesef. Bana yol gösterir misiniz? Soru sahibi kardeşim, sana yol gösteriyoruz. Diyoruz ki, borcun varsa, hem Allah'a dua et, yalvar, yakar, borcun ödenmesi için, hem de fiili dua dediğimiz, fiili dua dediğimiz, esbaba tevessül et. Esbaba tevessül etmek, yani para kazanmak için, o borcu ödemek için çalışmak gerekiyorsa çalış. Para kazanmak gerekiyorsa para kazan. Gerek bu esbaba teveccüh et. Bu fiili duadır. Bu fiili gayrettir. Fiili dua yapmadan biz fiili dua yapmıyoruz. Sözel duayı yapıyoruz. Sözel dua ile iş işlerimizi çevirmeye çalışıyoruz. Yani yorulmayacağız, yani terlemeyeceğiz, yani zora gelmeyeceğiz, gayret göstermeyeceğiz. Dilimizden iki tılsımlı söz söyleyeceğiz. Borç ödenecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir din yok. Size söylenen bu din uydurma bir dindir. Evet, mik durdu galiba. Evet, arkadaşlar, uyardınız sağ olun. Bazen tabi mikrofon donuyor demek ki. Ee, soruyu söyledim. Siz de ekrandan görüyorsunuz. Ee, 4444 defa okunan Salat Tefrici'ye her derde devamıdır. Borçların ödenmesine sebep olur mu? Yok böyle bir şey. Böyle bir din yok. Böyle bir nas yok. Böyle bir ayet yok. Böyle bir hadis yok. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir uygulama yok kardeşim. Kolaycıların e, dini İçerisinden yıkmak isteyen Münafıkların uydurdukları Şeylerdir bunlar. Bunlara inanmayacağız Dediğimiz gibi fiili duayı Yapacağız. Esbaba tevessül ederek Bu e, işlerimizi Yapmaya çalışacağız. Esbaba Tevessül ederek fiili duayı yaparken de Sözel dualarımızı Da yapacağız e, Sözümüz özümüzle Bir olacak. Söz Başka öz başka Olmayacak. Fiili dua Başka sözlü dua, başka olmayacak. Bir söz, e, dil ile <gülüyor> bir takım şeyler isterken e, fiilimiz ile onu yalanlarcasına bir hal ve tavır içerisinde olmayacağız. E, yani, yani dünyamızdan bir örnek vermek gerekirse mesela eee bir delikanlı bir işte gelinlik çağında bir kızla evlenmek istiyor ama ne mehir vermek istiyor ne gidip babasından istemek istiyor. Sadece evde oturuyor 4444 defa salat tefriciye çekiyor kızın eve gelmesini bekliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Buna hiç kimse inanmaz. Ne yapacaksın kardeşim? Gideceksin isteyeceksin usulüne uygun olarak efendim şartlarını yerine getireceksin. Mehir parası isterler. Tabii senden mehir parası bulacaksın, getireceksin. Efendim o, orada. O şekilde bu işler olur. Düğün masrafları olur. değil mi Bunlara katlanacaksın. Yoksa otur evde 4400. Yok böyle bir şey ya. Bu, bu, bu nedir ya? Bu insanlar. Ama bu hep bu hocalar kandırıyor bu insanları. İşte bu reklamlar. Biraz sonra e, borçların ödenmesine sebep olan dua. Reklamlardan sonra toplansın millet. Olsun e, reyting, gelsin reklamlar, televizyon patronları, kanal patronları din üzerinden para kazansınlar. Çok iyi. Amel-i Resulü okurken <gülüyor> her dua ayetlerinin sonunda mı amin demek daha uygun olur yoksa okuma tamamen bittikten sonra tek bir amin demek daha mı uygun olur? Ee, Kur'an-ı Kerim okurken e, bakar, mesela e, Fatiha suresinde sonunda amin diyoruz. Çünkü Fatiha suresindeki ayetler dua niteliğinde ayetlerdir. Sonunda amin diyoruz. Sünnette var. Aynı sünneti Bakara suresindeki e, ayetlere de uygulayabilir miyiz? Elbette uygularız. E, sonunda en sonunda amin e, diyebiliriz. E, cemaat, işte hoca efendi okuyor, cemaat dinliyor. Her ayetin sonunda cemaat hafiften kendi duyacağı şekilde amin diyebilir. E, cemaati fazla rahatsız etmeden, sesini yükseltmeden amin de diyebilir. Her ikisi de olur. Sonunda da amin diyebilir. E, her ayetten sonra da amin diyebilir. Ancak e, namazda sadece, işte bakınız, namazda diyemez. Ancak Fatiha suresinde der. Fatiha suresi. Çünkü sünnette o şekilde bize gelmiş. Fatiha suresi okunduğunda sonunda hem imam hem de cemaat amin derler. Sünnettir. Ee, çocuklar İslam'a uygun terbiye <gülüyor> etmemiz için ne tavsiye edersiniz? Biri kız, biri erkek, biri efendim üç, diğeri de beş yaşında olan iki tane çocuğu var. Allah razı olsun demiş. Evet. Çocuk terbiyesi e, önemli bir e, durum. Anneler, babalar, toplumdaki alimler, ilimli insanlar, e, topluma yön yönelik sorumlulukları var, görevleri var. Öğretmenlerin, hocaların, Annelerin, babaların, dayıların, teyzelerin, halaların, amcaların, e, bilinçli insanların toplumda önemli görevleri var, sorumlulukları var. Bu sorumluluklarının başında da e, toplumda gelecek olan nesle iyi örnek olmak. Çocuklara iyi örnek olmak. E, onlara İslam'ı en güzel şekilde öğretmek, dini en güzel şekilde öğretmek. Bu bizim onlara yönelik görevlerimiz. Özellikle burada birinci derecede çocukların dinlerini öğrenmeleri, Rablerini öğrenmeleri, Allah'ı öğrenmeleri, peygamberi öğrenmeleri, dinin şartlarını öğrenmeleri, yani bir mükellefin yapması gereken bütün şartları öğrenmeleri ilk başta babanın mükellefiyeti içerisindedir. İkinci olarak annenin mükellefiyeti içindedir bu konular. Daha sonra da yakın yakın insanlar bu mükellefiyet birinden diğerine aktarılır. Yine o mahalledeki hocanın da burada çok büyük bir mükellefiyeti, görevi, sorumluluğu söz konusudur. Bir anne, baba çocuğunu yetiştirirken öncelikle ona iyi bir şekilde örnek olması lazım en güzel ör, e, şekilde ona örnek olursa e, ve yaşayarak ahlakı kendi hareketlerinde onlara göstererek dini yaşantıyı, namazı, niyazı, orucu bizzat kendileri yapmak suretiyle e, örnek olmak suretiyle çocuklarına göstermeleri e, neticesinde e, ilk önemli sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. Bunu yaparken de Çocukların öğrenmeleri gereken bir takım şeyler vardır. İbadetlerin farzları, rükünleri, şartları, işte taharet, namaz, oruç, zeka bunları hepsi öğrenmesi lazım. Bunları anne baba biliyorsa öğretecek. Bilmiyorsa mahallede bilinçli kim varsa hoca veya işte buna benzer ilim adamları onlardan öğretecek. Onlar vasıtasıyla çocuklarını bu şekilde yetiştirmiş olacak. Başka da bu konuda tabii çok şeyler söylenebilir. Çocukların eğitimleri, psikolojik sağlıklarıyla ilgili sorumluluklar her zaman anne baba üzerindedir. Ve en doğruyu, en güzeli, en güzel yöntemleri, en güzel uygulamaları büyüklere, uzmanlara danışmak suretiyle <gülüyor> anneler, babalar görevlerini, sorumluluklarını Yerine getirmeleri lazım. Ee, başta da örnek olmaları çok önemli. Dini İslam'ı e, öğretmeleri çok önemli. E, ve o çocukların e, dini yaşarken ihtiyaç duydukları, duyacakları <gülüyor> e, her türlü dini bilgiyi ve uygulamayı e, öğretmek anne babanın sorumluluğu altındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küllü mevludin yûledu alâ fıtra. Her mevlut doğan çocuk fıtrat üzerine yani İslam fıtratı üzerine doğar. ebevâhumâ yuhuvvidânihi anne babalar anne babası onu Yahudi yapabilir. ev <gülüyor> yunassırânihi <gülüyor> <gülüyor> veya Hristiyan yapabilir. ev <gülüyor> yumeccisânihi veya onu mecusi yap yaparlar. Demek ki e e Çocuk yaşamış olduğu ortam <gülüyor> neyse o ortam o ortamda hangi inançlar hangi yanlış bir takım inançlar varsa onun beyin dağarcığı bu yanlışlarla şekillenir. Anne babanın tavsiyeleri örnekliği çocukların bilgi dağarcığında inanç aleminde çok önemlidir. Anne baba işte yanlış bir takım uygulama ve eğitimlerle, örnek oluşlarla çocuklarına ya işte en büyük ezi, e, zulmü, en büyük zalimliği yapmış olurlar. E, mümin anne babalar da eğer çocuklarının dini öğrenme konusunda e, gayretleri olursa, en güzel şekilde bu gayretleri yaparsalar onlar da bu konuda e, gerçekten çok büyük ecirler alacaklardır çocuklarına karşı bu emanete karşı da e, sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklardır evet e, kendimde büyü var mı diye e, hocaya gittim bana üstümde taşımam için muska banyo yapmak ve yakmak için dualar verdi şifa bulmam için bu hocanın tavsiyelerine uymak caiz mi Değerli kardeşim, büyü e, bir fitnedir. Bu fitne e, tabii ki bir imtihan aracı olarak dünyaya iki melek tarafından indirilmiştir. Bir imtihan aracıdır. Tabii ki büyü yapmak e, küfür dengi bir günahtır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Haddü ü saheri darbuhu bi seif" buyurur. Sihirbazın cezası kılıçla boynun vurulmasıdır der. Ee, yine e, buna benzer hadisler söz konusudur. Ee, büyü böyle e, büyük bir günahtır. Ee, tabii ki e, büyü yapan kafir olmaz. Ancak yaptığı şekilde önemli. Bazıları e, ayetlere hakaret yaparak bunu yapıyorlar büyüyü. Nasıl ayetlere hakaret yapıyorlar? Mesela ayeti yazıyor. Üzerine, e, bu ayetin üzerine necaset atıyor. Ben seni inkar ettim diyor. Ve bunu yazarken Kur'an'a basıyor mesela haşa. Kur'an'ı işte kötü yerlere atıyor. Vc'ye atıyor vesaire. Ben seni inkar ettim diyor. Yani bu Çünkü e, büyü cinler ortaklığıyla olan bir şey e, Ve bu cinlerin de kafirleriyle e, oluyor bu Ve bunları e, razı etmek için bu kafirler, bu kafir cinler diyorlar ki e, Efendim e, sen bize öyle bir e, şey yap ki Biz sana inanalım ve sana dediğini gerçekleştirelim E ne yapmamı istiyorsunuz? E Kur'an-ı Kerim'i yırt onu işte onu necasetle yaz, necaset üzerine at. Ben seni inkar ettim de vesaire, şu de bu de. Gibi bir takım şartlar oluyor e, kafir cinlerin. Bu insanlar da bu kafir cinlerin e, isteklerini yerine getirmek suretiyle onlardan yardım, cin yani e, bu büyü yapma konusunda onlardan yardım alıyorlar. <gülüyor> cin böyle oluyor, şey böyle, büyü böyle yapılıyor. Ancak Allah korusun içimizden birine diyelim ki büyü yapıldı, bunun. E, Çaresi ne? Demiş olduğum gibi öncelikle en büyük tedavi, en büyük çare böyle bir hastalığa, böyle bir sıkıntıya düşmeden onun önlemini almaktır. Biraz önce sohbetimizin başında da bunu söyledim önlemini nasıl alacağımızı söyledim. Peygamberimizin uygulamalarını söyledim. Yani İhlas, Nas, Felak surelerini okuyup o ucuna bu sıvazladığını bunu üç defa yaptığını, hem akşam hem sabah yaptığını ve bunu akşam yapan sabaha kadar, sabah yapan akşama kadar kendisine bir zarar gelmeyeceğini, şeytan, nazar gibi şeylerden korunmuş olacağını, Allah'ın izniyle tabii yani öyle her insan bunu yaptığı zaman illaki aynı etki olacak diye bir şart yok. Nitekim bu bir vesiledir. Biz bu Yavlarışlarımızı, yakarışlarımızı, okuyuşlarımızı Bir vesile olarak görüyoruz Şifayı veren, koruyucu olan Allah'tır Sığındığımız bizim sure değildir Sığındığımız ayet değildir Eğer bir insan ayetten medet beklerse Ayete sığınırsa kafir olur Yani duanın kendisine kelimelerine sığınarak Bir şifa beklerse kafir olur Şifayı veren Allah'tır Duanın kelimeleri, lafzı, sese ve ses dalgalarına dönüşmüş şekli değildir. Dua, yani kesinlikle öyle ya. biraz önceden beri onu çıkmaya çalışıyorum zaten. Bunun çaresi öncelikle değerli kardeşler Kur'an-ı Kerim'i okumak, Bakara suresini okumak. Yine bu şeyle ilgili Peygamberimiz hadis Peygamberimizden gelen bir rivayet var. Sidir ağacı yaprağıyla kaynatılan bir e, su e, suyla e, işte banyo yapmak. Böyle bir uygulama söz konusu. E, bu da yapılabilir. Ama en başta e, Kur'an-ı Kerim'le şifa e, bulmaya çalışmak lazım. Bakara Suresi özellikle okumak lazım. Ve bunu sürekli yapmak lazım. Bir defa okudum e, olmadı, iki defa okudum olmadı demek değil. Yani bazen Şifa için hem tövbe etmek lazım değerli kardeşlerim Allah'ın razı olabileceği normlarda bir seviyede bir kul olmaya çalışmak lazım tövbeyle Allah'a sığınmayla ibadetleri farz ibadetleri yerine getirmek suretiyle bir kere Allah ile aramızda olan o barışı sağlamamız lazım Allah ile aramızda olan o ahitleşmeyi sağlamamız Sadakatli bir ahitleşmeye çevirmemiz lazım. Sadakatli olduğumuzu göstermemiz lazım. Bunun akabinde e, tabi günahlar varsa büyük günahlar varsa onlardan e, uzaklaşmak e, ardından da Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumak suretiyle Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yalvarmayı içeren ayetleri özellikle okumak suretiyle Bakara suresi. De özellikle son iki ayet veya işte Ayet-i El Kürsü gibi veya Fatiha Suresi gibi, İhlas, Felakmas sureleri gibi sığınma ve tevhid içeren ayetleri bol bol okumak suretiyle ve bunu sürekli yapmak suretiyle, 3 ay, 4 ay da sürebilir bazen, bir çare aramak lazım ve salih insanlardan dua beklemek lazım. Yine salih insanların okuyuşlarıyla beraber de bu hastalıklardan bu tür zararlardan kurtulmaya çalışmak lazım. Ee, özellikle Rukiye Şer'iye'yi bazı salih insanlar okuduğu zaman etkili olabilir Allah'ın izniyle. Ee, onların o işte okumalarını rica etmek lazım ve onlar da bir beklenti, para karşılığında bunu yapmamaları lazım. Çünkü yaptıkları iş bir ibadettir. Yaptıkları iş bir hayırlı iştir. Yani o insanın tedavisi için yüce Rabbimizden gelen ayetleri okumak suretiyle Allah'a yalvarmak, ona sığınmak, şifayı Allah'tan beklemek gibi bir eylem içerisinde oluyor bu insanlar. Dolayısıyla <gülüyor> bu böyle bir durumda kulluğun özüdür. El-eddu'a ulbu'l ibadah. Dua ibadetin özüdür şeklinde buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla dua bir sığınmadır, bir yardım talebidir, bir yakarıştır. Bu yakarışta insanın hangi konuda eksiği ve derdi varsa o konuyla ilgili Allah'tan e, talepleri doğrultusunda olacaktır. O insan eğer Allah'ın makbul gördüğü bir insansa allah Teala da onun duasını e, inşallah e, kabul edecektir. Evet başka da bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili. Bunlar yeter. Şimdi Enes e, kardeşimiz diyor ki yanımda bir arkadaşım var. Sorusu diyor. Kabire giderken soru var mı? diye soruyor diyor. Kabir suali e, var mıdır yok mudur? Değerli kardeşlerim <gülüyor> kabir sualinin olduğu olacağıyla ilgili hadis-i şerifler mevcuttur. Bu hadis-i şeriflerin eee sıhhat dereceleri üzerinde muhaddislerin değerlendirmeleri vardır. Bazı muhaddislere göre hüccet olmayacak şekilde zayıf hadisler olduğu düşünülürken, bazı muhaddislere göre ise, işte bazı alimlere göre ise bu hadislerin zayıf oluşu hüccet olmayacaklarına, bir delil değildir çünkü birçok rivayetler birbirini destekler nitelikte rivayetler vardır ve bu rivayetler imanın erkanı ile ilgili önemli bir e, imani bir meselede e, hüküm olarak düşünülmediğinden dolayı e, hüccet olarak bu zayıf hadisleri hüccet olarak e, gören e, alimlerimiz vardır bazı hadislerde zayıflıktan daha üst seviyededirler. Ee, yani hüccet olabilecek derecede hasen kabul şeklinde kabul edileceğimiz hadis-i şeriflerde vardır bu konuyla ilgili. Dolayısıyla biz bütün bu şeylerden yola çıkarak diyoruz ki kabir suali e, yoktur demek e, yanlış olur. E, çünkü hani rivayetler zayıf da olsa rivayetler söz konusudur. Ee, i̇şte men rabbuke, Rabbin kimdir? O mâdâ tekûlû lihâda yani peygamberimizi kastederek şu adam hakkında sen ne diyorsun? ne inancın nedir? efendim e, gibi işte e, ömrünü nerede harcadın? bu mesela ömrünü nerede harcadın, malını nerede harcadın şeklindeki hadis sahihtir mesela. Bunlar olacak. Yalnız bu sualler kabrin içerisinde mi olacaktır? Bu konuyla ilgili acaba burada kabir denmesi eh, ahireti hatırlatmak, ahiretin anımsatmak için yani ahiret manasında mı kullanılmıştır buradaki kabir ifadesi? Yoksa melekler gerçekten de e, kabirin içerisinde mi olacaklardır? Şimdi hadislere baktığın zaman e, kabir kelimesi geçiyor ve e, bu olayın kabirin içerisinde olacakmış gibi bir mana ortaya çıkıyor. Ama e, bu hadisin görünen zahir manasına teslim olmakla birlikte e, genel itibariyle kabir aleminin bir ahiret alemi olduğunu varsayarak bütün bu suallerin ahirete müteallik, ahiretle ilintili olan, hesap kitapla ilintili olan, ahiretteki e, sorgulamayla e, bağlantılı olan şeyler olduğunu düşünmek e, en güzelidir, en doğrusudur. E, buradaki kabir e, kelimesinin de daha çok ahiret alemi manasına geleceğiyle ilgili e, bir kanaatin olduğunu da söyleyeyim alimler arasında e, bazı alimler hadisin zahirine e, itimat ederek bu e, sorgunun sualin azabın e, bizzat e, o kabristanda iki metre yerin içerisinde görevli melekler tarafından icra edileceğini e, söyleyen bir takım e, alimler vardır ancak eee yani benim özel kanaatim şudur. Buradaki kabir ahiret manasında düşünülürse oradaki kabir aleminin ahiret alemi manasında olduğu düşünülürse ve hesap gününe kadar insanların ameline göre ahiret aleminde ceza veya mükafat görecek oldukları düşünülürse ve bu şekilde kabul edilirse çok daha mantıklı bir izah tarzı olacağını düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar şöyle bir şeye noktaya bizi çekiyorlar. Diyorlar ki madem diyorsunuz siz kabir azabı var hadi bakalım açalım bakalım Orada azap gerçekten var mı? Bakalım orada görevli melekleri görebilir miyiz? E orada ateş yaktılar, oradaki bedeni yaktılar, efendim, o medenle muhakkak karalıklar, yanmışlıklar olacaktır falan. efendim Kafasına balyozla vuruyormuş melekler, kafası tumduz, darmadağın oluyormuş. Bakalım o kafa darmadağın oldu mu? E, siz madem böyle iddialar ediyorsunuz, hadi bakalım. Veya bunun madem o kabrin içerisinde bu azap görecek, bunu kabre koymayalım. Yakalım küllerini yeni daha serpelim. Denizlere küllerini serpelim. Kabri olmasın. Bu kabri olmadığı zaman dolayısıyla buna azap olmayacaktır. Çünkü e, denizlerde, dağlı, dağlarda, taşlarda nokta nokta efendim e, yanan vücudunun külleri dağıtılmıştır. Nereden olacak da buna azap edilecek? Hani nerede bu kabir azabı? Kabir diye bir şey yok. Burada adamı kabre koymadık ki. Küllerini dağıttık denize döktük. Dağlara döktük küllerini uçaktan serptik. Her bir zerresi oraya rüzgarla uçtu, oraya uçtu. Nerede bu şimdi? Yani böyle diyor bazı insanlar. Şimdi böyle deyince de e, ben diyorum ki cevap olarak e, değerli kardeşim Allah-u Teala e, insanın insanın e, ruhuna azap edecek. Yani Kabirde bedene azap edilmeyecek, ruhu ruh ruh esasen azap görüyor. Allahu Teala her şeye kadir, bedene azap edilmiyor ama cehennemde beden bedene azap ediliyor ruhla beraber, ruh şeyin bedenin içerisinde. Ama kabirde ruh bedenin içerisinde değil. Eğer kabirde ruh beden içerisinde olmuş olsa o zaten o beden hareket eder, algılamaya başlar yani böyle bir şey e, o zaman izah etmemiz çok zor e, Tabii bu konuyla ilgili e, çok yanlış anlaşılmaya müsait bir konu bu hoca şöyle dedi böyle dedi denebilir e, ancak e, böyle şey yapmaya gerek yok yani böyle literal yaklaşmaya zahiri yaklaşmaya e, kelimelerin motomot manasını almaya e, böyle bir e, izah tarzıyla yakula yaklaşmaya gerek yok bu işleri de mecazlar var, efendim, belagi sanatlar var, şunlar var, bunlar var. Şahsen benim görüşüm kabir azabı vardır. Ee, kabir azabı tabi belki bir suali de var. Ee, Sual ile beraber e, ardından bir azap seansı veya nimet seansı söz konusudur. Ancak burada kabir aleminden e, anlatılan şey Ahiret alemidir, dünyada e, o iki metre toprağın altında bu azaplar icra ediliyor diye bir anlayış tarzında içerisinde olmak yanlıştır. Çünkü ölü, e, insan öldükten sonra ruhu ruhlar alemine gider, kabrinin içerisinde olmaz, cesedin içerisinde olmaz, ruhlar alemine gider e, ve bunu biliyoruz ki sema kapılarından geçerler bazı işte sema kapısındaki bekçi melekler aman benim kapımdan geçsin yani iyiyse iyi ruhsa benim kapımdan geçsin çok e, güzel bir ruh bu derler. Kötüyse de bizim kapımızdan geçmesin bizim kapımızı kirletmesin diye Allah'a yalvarırlar başka kapıdan geçsin diye istemezler yani kendi kapısından geçmesini bu da bize şunu gösteriyor bunun ruhu ruhlar alemine gidiyor. Hatta hadislerde diyor işte ruhlar alemine gidiyor. Orada onu akrabaları karşılıyor, yakınları, bilinen tanıyan insanlar karşılıyor. Felanca nasıl, fişmanca nasıl? O ne yaptı, bunu yaptı şeklinde bir hadisler var. Sonra işte felanca ne oldu? O öldü ya geçen sene. Yanınıza gelmemiş miydi? Ha, gelmedi yanımıza. Ha tamam gel buraya gelmediyse başka yerdedir. Yani cehennemdedir manasında bir e, kanıya vardıkları ile ilgili hadis-i şerifler var. Bütün bunlar bize gösteriyor ki Ruhlar alemindedir ruh ve o, e, azap varsa da ruhlar aleminde e, bir azap söz konusudur. E, bu şekilde bunu algılamak lazım. Kabrin içerisidir, toprağın içerisidir. Orada yapılıyor bu azap. Melekler de oraya geldiği, bütün cehennem de oraya kuruldu. İki metre yere her şey yapıldı. Orada bütün hazırlıklar yapıldı gibi. Dünyada bu işi oraya iki metre toprağın içerisine o e, azap seanslarını... O e, cehennem çukurlarını o iki metre topranın içerisinde koymak yerleştirmek, bunun yani mantık almıyor bunu. E, dolayısıyla e, bu konuda biraz daha zahiri değil de e, biraz daha işte fukaha metoduyla o olaya yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Cenazelerin Ha, başka bir soru var. Yukarıda. Evlenecek iki kişinin yıldızlarına baktırıyor, baktırıyorlar. Uyuşursa tamam. Anlaşır deyip evlendiriyorlar. Uyuşmazsa olmaz diyorlar. Bunun hükmü nedir? Buna göre karar vermek doğru mudur? Su alalım. Şeyi. Evet. Değerli kardeşlerim, böyle bir şey yok. Yani yıldızlarla hareket etmek bu caiz değil. Bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağıyor ve Peygamber sahabeyi çağırıyor. Diyor, içinizden kim derse ki, falan yıldızın etkisiyle bu yağmur yağdı, o Muhammed'e indirileni inkar etti, yıldızlara inandı. Kim de derse ki, bu Allah'ın fazlıyla yağdı, o Muhammed'e indirileni kabul etti, ona iman etti, Allah'a iman etti. Ee, bu hadisten de görüyoruz ki, e, yıldızların bizim hayatımızda bir etkisi söz konusu değil. Astroloji diye bir ilim çıkarmışlar. Bu tamamen safsata uydurma bir şeydir. Diye. Yıldızname. Hep bunların alakası yok. İslam'la, Kur'an'la, sünnetle alakası yok. Yıldızların etkileri. Oğlak burcu, yay burcu, akrep burcu, bütün burçlar efendim o burçtan olan şu burçla evlenirse iyi anlaşır, bundan evlenirse iyi anlaşamaz şeklinde. Bütün bu yorumlar yanlıştır değerli kardeşim. İslam'la alakası yok. Bunlar tamamen şeytani şeyler. Hatta bugün cahil hocalar diyorlar ki efendim, astroloji önemli bir ilimdir. Saygın bir ilimdir. İşte yıldızlar insanların hayatlarında önemlidirler. Onların hayatlarına etki ederler. Psikolojik durumlarına etki ederler. İşte şu ayda Doğanlar mülahim olur, Allah'a itaat eder. Şu ayda do doğan mülahim olmaz, Allah'a itaat etmez gibi aç açılımlar e, getiriyorlar. Ya Böyle bir şey olursa bu olur mu şimdi? Adam itiraz eder der ki ben mi seçtim o ayda doğmayı da? Allah beni o ayda doğdurtur doğ doğ doğ doğ neyse dünyaya gönderdi. Ve ben eşkıya oldum benim günahım ne diyecek adam şimdi? Böyle şey olur mu ya? ya böyle bir saçmalık olamaz. Dolayısıyla... E, bu e, evlenecek kişilerin yıldızlara bakarak e, hayatlarına e, yön vermeleri, kararlarına yön vermeleri doğru bir şey değil. Bunlar tamamen e, eskide kalmış batıl bir takım inançlardır. Böyle yapmamak lazım. Evlenecek kişiler kendilerine küfü mü değil mi ona baksınlar bir kere. Yani bu mesela evlenecek kişi ben bu insanla anlaşabilir miyim? Bu insan dindar mı, namazlı mı, niyazlı mı, edepli mi, ahlaklı mı buna bakacak. Yoksa hangi burçtan, hangi yıldızdan? Yok böyle bir şey. Böyle saçma sapan şeyler. Ya Bunlar Allah'ın dininin yerine kurulmuş yeni din bunlar yani. Saçma sapan yani. Ve bunu da ne kadar cahil, belam, sapık, hoca, hacı varsa bunları körüklüyor. Toplumda bunların kalması bekası için uğraşıyor. Biz böyle konuştuğumuzda diyorlar ki efendim nereden çıkardın? Elbette efendim <gülüyor> burçlar vardır şey vardır yıldızların insanlarda etkisi vardır ne diyorsun sen olur mu diyorlar şimdi e o zaman öyle olursa bu sefer de insanlar derler ki Allah adaletsiz haşa Allah o ayda beni doğru dünyaya gönderdi onu bu ayda gönderdi o ayda dünyaya gelenler Allah'a itaat ediyorlar bu ayda gelenler itaat etmiyor e falan yıldıza yakın olanlar onun etkisinde kalıyor falan yok böyle bir şey böyle bir saçmalık yok <gülüyor> bunların hükmü nedir? İşte batıldır dedik. Evet. Buna göre karar vermek de caiz değildir. Bunlara, yıldızlara bakarak karar verirseniz o insan işte şu yıldızın etkisiyle bunlar evlendiler mutlu da oldular derseniz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olursunuz. Peygamberimizin söylemiş olduğu şekliyle. Ee, şurada başka bir soru daha var. <gülüyor> Yine e, İsrail kardeşimiz diyor, yanımda bir arkadaşım var. Sorusu kabire girerken soru var mı diye onu açıkladık zaten, söyledik. Evet. Yani kabir alemiyle ilgili çok meraklıyız ama o orası için ne hazırladık? Bunun pek düşünmüyoruz. Esas orası için ne hazırladık? Buna bakmak lazım. Yani bu sual iki metre toprağın içerisinde mi evendim olacak? Yoksa bizim bilmediğimiz ahiret aleminde mi olacak? Ya bunun ne önemi var? Sen cevap verebilecek misin o soruya? Sen hazırlık yaptın mı ahiret alemi için? Bu bunların önemi var. Bunlara bakmak lazım. O soru. Elbette sorulacak sana. Orada soruldu, burada soruldu yani. Allahu Teala, dünyada da soruyor bize. Daha ölmeden de soruyor. Ne yaptın diyor. Ne yaptın? A ölmeden önce Allah'a ne götüreceksin? Hangi kalple Allah'a gideceksin? Selim bir kalple Allah'a gele ge gelebilecek misin? Allahu Teala bu soruları tevcih ediyor bize ya. Kendimde büyü var mı diye onu şey baktık herhalde. Evet. Söyledik. Evet. Ee, hocam burada bir hoca var. Hastaları okuyor. Ve aynı zamanda tabii ki ücret alıyor. Aldığı e, para helal mi? Bu önemli bir soru. <gülüyor> Günümüzde rantiyer hocaların Dayanmış olduğu bir dayanak var. Ee, bu konuyla ilgili. <gülüyor> Sahabeden iki kişi e, bir yolculuk esnasında bir köye gidiyorlar. E, bu köye diyorlar ki biz yolcuyuz, bizi yedirin, içerin, ağırlayın. Bu köylüler e, kulak vermiyor, yani kabul etmiyorlar. Daha sonra Diyorlar ki işte bizim bir hastamız var. Ona bir tedaviniz olursa biz sizi arlarız. Sahabeden işte biri okuyor Fatiha suresini. Diyor ki hani Allah'ın izniyle Allah şifa versin sana diyor. Orada onun iyileştiği rivayeti var. Ardından da onlar hem ikram ediyorlar hem de bir koyun veriyorlar bir teşekkür olarak durum peygamberimize anlatılıyor peygamberimiz de diyor ki Fatiha suresinin rukiye olduğunu sen nereden biliyordun diyor yani şeyi onun o koyunu almasına karşı gelmiyor böyle bir hadise var bu hadiseden bazı adam ilim adamları diyorlar ki efendim Kur'an-ı Kerim okumaktan para alınabilir bir insana yaptığımız duadan para alabiliriz. Rukiye şer'iyeden para alabiliriz. Şunu yap. Böyle bir istidale gidiyorlar. Değerli kardeşler, Peygamberimiz zamanında olan o olay münferit bir olaydır. Orada o insanlar o yolculara yardım etmek durumundaydılar. Sorumluluğundaydılar. Bunu yapmadılar. Bir vesile oldu. O. Sonra yardım ettiler. Işte o vesileyle beraber. Ve orada ona bir hediye verdiler. Yani o insan baştan koyun alacağını bilmiyordu. Veya baştan kendisine ikram edileceğini bilmiyordu. Dolayısıyla bu aldığı bir hediyedir. Yani yaptığı, Fatiha suresini okudu, onun karşılığında almadığı o koyunu. Dediler, valla çok iyi insanlarsınız siz. Bak geldiniz hastamıza, e, okudunuz. Onun için dua ettiniz. Ne iyi insanlarsınız. Biz yanlış yaptık size karşı. Hadi e size bir de koyun hediye edelim falan. Bir hediye ettiler. Bu okunan Fatiha suresi karşılığında verilen bir şey değildi. Eğer böyle bir şey olsaydı gerçekten de e, bu olay e, onlarca sahabeden zuhur ederdi. Onlarca sahabe aynı şeyi yapardı. Oraya da okurlardı, para alırlardı, öbürü deve alırdı, öbürü koyun alırdı, öbürü keçi alırdı, öbürü dinar alırdı, öbürü dirhem alırdı. Böyle bir rivayet yok. Ferdi münferit bir olay var. Ve münferit olayda ee, bu sahabe evet okumuştur ve kendisine bir koyun hediye edilmiştir. Hediye edilmiştir. Ve bu e, alacağı koyunu da daha önceden şarta bağlamış değildir. Ben bunu e, koyun alırım bak bir koyun almadan bu iş yapmam demedi, dememiştir. Bu bir hediyedir. Hediyeyle de kabul etmek dinimizde e, vardır. Ancak bugün hocalar ne yapıyorlar? Mutlaka ve mutlaka para beklentisi içerisinde oluyorlar muhakkak zarflar gelecek zarf verilmezse dua kabul edilmez anlayışını körüklüyorlar o insanların evinde Kur'an-ı Kerim okunan o insanların e, inançlarına öyle tesir ediyorlar ki bu insanlar o hocalara zarf vermediği takdirde yapılan bütün merasimleri duaları e, Allah'a ulaşmaz e, hangi niyetle yaptıysalar o ölüye de ulaşmaz Hiçbirde bir faydası olmaz. Askıda kalır. Mutlaka parası verilecek ki bu kabul olsun diye bir inanç pompalamışlar. Ve bu maalesef ne oluyor bu sefer? İnsanlar da muhakkak borç alıp harcalıp hocalara zarf veriyorlar. Buluyor para içine para koyuyorlar. Efendim Şehirlerde zarfın içerisine en az 50-60-100-150-200 konur. Köylerde biraz daha azdır bu rakam. Onun maddi durumları az olduğundan dolayı. Çok acayip bir rant bu şekilde dönüyor. Ee, alan razı, veren razı ama tabi e, saf vatandaş bu parayı verirken zannediyor ki işte öl, ölmüş olan annesi cehennemden kurtuldu cennete girdi. 20 lira, 10 lira, 40 lira hocaya verdi o parayla cennet, cehennemden çıktı, cennete girdi diye zannediyor. O parayı daha fazla da verebilir. Ee, böyle bir şeye hazır zaten ama bütün bunlar uydurmadır, yalandır, yanlıştır kardeşim. Yani böyle bir şey yok. Efendim şu dua yaptık da öyle cehennemden kurtuldu diye bir şey yok. Uydurmadık. Ee, biz elbette ölülerimiz, ölülerimiz için dua yaparız, Allah'a yalvarırız, Allah'ın taksiratlarını affet, günahlarını affet, cehennem azabı varsa cehennem azabını kaldır. Bunu yapacağız ama hiçbir şey bunun garantisi değil. Alacağımız olan zarf, duanın kabul etmesi için bir vesile değil. Böyle bir şey yok. Hiçbir hoca okumuş olduğu Kur'an'dan dolayı para alamaz. Neden alamaz? Çünkü bu ibadettir. Hiçbir ibadet para karşılığı yapılmaz. Hangi ibadet parayla yapılıyor? Eğer sen bu Kur'an-ı Kerim'i Allah için okuyorsan, para, yani ibadet kastıyla okuyorsan e, bundan para alma hakkın yok. Şimdi hoca namaz camide namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığım için para alıyorum derse o para ona haramdır. Cehennem ateşi yer. Ama derse ki ben burada vaktimi hapsediyorum, ömrümü hapsediyorum. Bu parayı da, bu maaşı da çocuğumun rızkı olarak devlet bana bağış veriyor hibe ediyor yardım ediyor bana devlet yardım ediyor yani namaz kıldırdığım namaz karşılığı değil vaktimi buraya hapsettiğimden dolayı dışarıda ticaret yap yapamadığımdan dolayı tarlada ziraat yapamadığımdan dolayı vaktimi camiye harcadığımdan dolayı caminin temizliğine çocuğunun eğitimine vesaire vesaire vesaire gibi şeylere harcadığımdan dolayı devlet bana yağışımı sağlamam için yardım ediyor derse aldığı para helaldir. Aksi takdirde aldığı para haramdır. Kur'an-ı Kerim öğreten için de öyle. Tefsir dersi yapan için de öyle. Hadis dersi yapan için de öyle. Bir profesör, hadis profesörü, bir işte eee fakültede, İlahiyat Fakültesi veya işte Hadis Fakültesinde ben hadis anlattığım için para alıyorum derse aldığı para haramdır yani. Ben tefsir dersi verdiğim için para alıyorum derse veya Kur'an öğrettiğim için para alıyorum derse aldığı para haramdır. Diyecek ki ben ömrümü burada e, hapsediyorum. Dışarıda rızkımı temin edecek herhangi bir faaliyetim olamıyor çünkü burada vaktimi harcıyorum. Devlet de bana bir yardımda bulunuyor. Muhtaç olmamam için devlet bana yardım ediyor. Hepsi bu. Bu ya böyle düşünecek. Yoksa öyle parayla yaptım, para karşılığı ya, olmaz o yüzden rukiye şer'iye tekrar tekrar söylüyorum para karşılığı olmaz. Okunan Kur'an-ı Kerim'den para alınmaz. Fevelillezine yektubun elkitabe bi edihim thumma yekulun Yani bu ehli kitap için Allahu Teala söylüyor işte kitabı elleriyle yazıp da bu Allah'ın indindendir diyenlere yazıklar olsun onların kazandıkları şey ne kadar kötü bir şeydir. Elleriyle kazandıkları şey ne kadar kötü bir şeydir. Yani onlara yazıklar olsun böyle bir şey yapıyorlar diye Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabı yeriyor. E biz de Kur'an ehliyiz, bir de kitap ehliyiz yani o açıdan bakıldığında. E biz de şimdi efendim Kur'an'ı elimizde yazıp da Hadi bu size şifa verecek deyip insanları kandırırsak muska, şu bu. Hem şirke hizmet etmiş oluruz, insanları Allah'tan koparmış oluruz. İnsanları kağıtlara, mürekkeplere, üçgen şeklinde kaplanmış bir takım muskalara bağlamış oluruz. İnsanlar onlardan medet bekler hale gelmiş olur. Dolayısıyla şirk olur, dolayısıyla Allah unutulur. En büyük zararı dine vermiş oluruz, para da kazanarak kazanaraktan bu konuyla ilgili ahirette azabı hak etmiş oluruz. Allah korusun. Evet. Bu kadar yeter mi arkadaşlar? Bayağı oldu. 1 saat 18 dakika olmuş. Sizler de yoruldunuz. Ekrandaki sorulara kısa kısa cevap vereceğim. Başka soru yazmayın. Allah size razı olsun. Ekranda var olan sorulara hızlı hızlı cevap vereceğim. Başka soru da almayalım. Çünkü çok uzun olmasın yani. Bu kadar uzun olursa bıkarsınız sizlerle. Efendim. Nazara kurşun döktürmek, fal baktırmak. Baktırmak caiz mi? Değil. Nazara kurşun döktürmek bunlar yani şirki şeyler bunlar ya. Nazara kurşun döktürmek. Fal baktırmak. Fal okları bunlar haram. Ee, bunlar haram, caiz değil. Bunlara itimat etmek, bunlara güvenmek, bunlara şirk olur yani Allah korusun ya. Efendim, bunlar yanlış şeyler. Cenazelerin kabirlerine konulması ve ölülere telkin verilmesi. Cenaze kabiri konulduktan sonra başında telkin veriliyor. Yapılan işlemler telkin ve dualar hakkında bilgi verilmesiniz diyor. <gülüyor> Telkinin bazı alimler telkini kabul etmişlerdir. Yani bu Sünnette vardır demişlerdi ama bunun gerçekten hadisi yok. Böyle bir şey yok yani sünnette. Gerçekten hadis e, sağlam bir, hadise dayanan bir e, durum değil. Ya işte e, Fatıma kızı falan veya Fatıma oğlu falan veya Ayşe oğlu falan sana e, Rabbin kim diye sorulduğunda Allah'tır de. E, dinin nedir diye sorulduğunda İslam'dır de. Peygamberin kimdir diye sorulduğunda Hazreti Muhammed'dir de bilmem şu hani ölüyle konuşuyor. Ya ölü senin. Nereden duyacak? Efendim Allah, yani Allah isterse olur. Allah isterse her şey olur da Allah'ın böyle bir sünneti yok. Böyle bir Allah'ın Resulü böyle bir şey olduğunu bize haber vermedi ki kardeşim sen kendi kafana göre hareket ediyorsun. Hiçbir sayı hadiste böyle bir telkın olayı yok. Bu batıldır yani. Bu sünnet falan değil. Bu bidattır. Bu yanlıştır bu sağlam bir dayanağı yok telkinin. Bundan uzak durmak lazım. Ee, diğer soruya geçelim. Bir kimse kab kabristandan geçerken 10 bin kere İhlas Suresi okuyup sevabını ölülere hediye ed ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir. İbni Abid'in bu hadis sahih mi? <gülüyor> Hayır. Bu hadisin sahih olduğunu sanmıyorum. Ee, hadisin kaynağına gitmedim ama e, böyle bu rakam veren hadisler Efendim, bunlar genelde sahih değil. Bu hadis de sahih değildir. Ee, sayı olsa, yani muhakkak o kadar e, kabir adabı, kabir ziyareti ile ilgili kitaplar okuyoruz. Bu hadisler orada gerçek hadis olsa, biz onu orada okurduk. Yani böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Yok, bu hadis böyle bir hadis olamaz. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir e, a, ziyareti adabını, e, açıklamıştır. Hazreti Aişe'ye açıklamıştır. Başka sahabelere açıklamıştır. Hazreti Aişe bir gün işte Cennetül Bakı'ya peygamberimizin arkasından gidip de e Ey Allah'ın Resulü sen burada ne yapıyorsun? E ne diyorsun? Dediğinde ne benden ne söyleyeyim diye sorduğunda pe peygamberimiz Hazreti Aişe'ye işine şöyle söylemiş. De ki ya Aişe esselamu aleyküm daru kavmin minel mu'minine vel mu'minat e, mümin erkek ve kadınlardan oluşan Kabir darı, kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun de. Gafar Allahu ve alekum. Allah sizi de bağışlasın, bizizi de bağışlasın Böyle de, böyle dua et. Ve inna insha Allahu bikum lahequun. İnşallah bizler de sizin arkanızdan gelmekteyiz de. Bu şekilde öğütlemiştir. Örgüt peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aisha. Allahu anhaya kabir ziyareti adabı ile ilgili bu yapması gereken, yani gere, yani gereken diyorum ama önerilen diyeyim, tavsiye edilen duayı orada e, göstermiştir. Bizim yapmamız gereken de budur. Yani ruhuna Fatiha, ruhuna Fatiha diye kabir taşlarının üzerine yazarlar. Bunların aslı yok. Kabirde geçerken Fatiha'ya ne alakası var yani ihlas ne alakası var. Böyle bir uygulama, böyle bir peygamberimizden geldi mi? Yani sahabeli hayatında var mı? Kur'an'da var mı böyle bir şey? Yok. Bunlar sonradan çıkmış bidatler yani. Bu bidatlere o işte insanlar peşinden gidiyor bu bidatlerin. E, siz yoktur dediğince de Aa, abi yeni bir din getiriyor. Ha Kardeşim biz yeni din getirmiyoruz. Dinin aslı orijinali bu. Siz dini bozmuşsunuz. Biz diyoruz ki size dini bozmuşsunuz. Asılsız, usulsüz, kaynaksız, mesnetsiz işler yapıyorsunuz. Yapmayın. Hangi hadiste bu gerçekler var? Varsa hadis evimiz tabii uyumak zorundayız. Varsa ayet, varsa hadis, bir sahabe uygulaması var mı kardeşim? Varsa uygularız, elbette uygulayacağız yani. E yoksa lütfen uydurmayın. Dine yeni şeyler. Efendim ya ködüce şey mi yani ne... o yani ne okuyor? Fatiha okuyor. Okusun ya. Kur'an okuyor. Okusun ya. Yok kardeşim. Yok. Biz isterse hayır olsun, isterse şer olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminin örnekliği olmayan bir konuda biz tevakuf ederiz. Yapmayız o işi. Allah'ın Resulü yapmadı. Ya Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi, bir Mustafa'ta toplanması konusunda bile çok hayırlı bir iş tabi bu. Hazreti Ebubekir Bekir, hayır diyor Peygamber yapmadı, ben de yapmam bu işi diyor. Kur'an-ı Kerim toplanacak ya. Mustafa hale getirilecek. Hayır diyor, yapmam. Yani zor ikna oluyor. Hazreti Ömer Kur'an-ı çoğaltıyor. Ee, efendim, bunu yaparken e, gerçekten o da endişeli. Allah'ın Resulü yapmadı ama yapıyor bir e, maslahata binaen bunu yapıyor. Endişeyle yapıyor. Kur'an-ı Kerim toplanmasında, musaf hale getirilmesinde, yani tamamen faydalı olan bir şeyde bile bir tereddüt var. Allah'ın Resulü yapmadı, ben de yapmayayım. Ama bizler bugün maalesef ee, çok basit konularda bile bidat uydurabiliyoruz. Yenilikler, dine yenilikler sokabiliyoruz. Ya, yani men amila amelen leysa aleyhi amruna fehu Kim bir iş yaparsa o iş konusunda bizim örnekliğimiz yok ise örnek bir tavsiyemiz, davranışımız, fiilimiz yok ise emrimiz yok ise o redd olunmuştur. O kabul edilmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada son noktayı koyuyor. Onun yapmadığı bir işi biz de yapma, yapmayacağız. Yapmamamız gerekir. Çünkü din kafa yani işi değil. Yani yorum işi değil. Mantık işi değil. Tevil işi değil. Herkes kafasına göre şöyle yapılsa hayırlı olur. Böyle yapılsa hayırlı olur. Şöyle ibadet yapalım. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım diye bir ee, uydurma furiasına girerse ve biz de dersek ki Vallahi o da hayırlıdır, bu da hayırlıdır. O da dinde var, bu da dinde var. Din ne olur? Çorbaya döner ya. Çorbaya döner. Kimisi namaz kılmanın hayırlı olduğunu söyler, kimisi de namaz kılmanın insanın vaktini aldığını, rızkı kazanmasını engelleyeceğini, dolayısıyla ayakta giderken dua etmenin daha doğru olduğunu söyler, e bu sefer onu kabul edersin, namazı bırakırsın. Yani, böyle saçma sapan işler olur. Bu işlerde yorum olmaz. Evet, Şimdi Enes Abdül ben okuyamıyorum. Abdül Halik herhalde değil mi bu? Abdul Halik. Ee, nereden katılıyor bilmiyorum ama ee, diyor ki hakkınızı helal edin ama bu sualim çok mühim. Ee, hicama hakkında yani kan aldırma hakkında ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Allah sizin de razı olsun. Ee, Pijame konusu ee, sünnette vardır değerli kardeşlerim. Bu, yani dinle alakalı bir şey değil. Hicama yaptırmak ibadet değil. Hicama yap yaptırmak illa ibadet manasında bir sünnet değil. Bu bir örf, bir adet, bir tedavi yöntemi. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaptırmış gelen ribayetlere göre. Dolayısıyla bu bir din değil. Bu sadece tedavi, bir ilaç. İlaç. Yani bunu yaptığımız zaman sevap alırız, ibadet yapmış oluruz gibi bir şey. Ee, Azerbaycan'dansınız. Çok güzel. Allah muvaffak etsin. Ee, öyle düşünmeyelim. Bu dinle alakası olmayan bir mevzu. Peygamberimiz yaptırmış. E, herkes de yaptırabilir. Bunu e, Hindistanlar, Budistler de, Hindistler de yaptırıyor kardeşim hicameyi. Allah'a inanmayan doktorlar da hicameyecek. Kan, pis kan diyor. Aldıracağım falan diyor. falan e, Aldırıyor. Bu bir tedavi yöntemidir. Bunun dinle alakası yok. Yani, ya, peygamber zamanında yapıldıysa da bu ta, sadece ee, bir tedavidir, bir din değildir. Ha yapmak caiz mi? E, tabii ki caiz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Hicame ne bedene e, zarar vermiyor ki? E faydası var. E tabii bunu usulüne uygun yapmazsan, adamı öldürürsen o zaman tabii ki haram olur böyle bir şey. Usulüne uygun bir şekilde hicame yapılırsa e, faydalı olduğu doktorlar tarafından da kabul edilmiş bir gerçek. Allah cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Ee, geceniz mübarek olsun. Ee, daha fazla sorularınızı almak isterdim. Ee, ama tabi baya bir vakit oldu. Bir buçuk saat gibi bir vakit e, oldu. Yeterli inşallah. Bundan sonra yine aynı saatte e, aranızda olacağız. Aynı saat derken dokuz inşallah. Bugün biraz geç oldu. Eee... Bu, yani yine tabii kayıt yaptık bunu hem MP3 hem de e, video kayıt olarak. İnşallah bunları da gerek e, YouTube'dan gerekse bizim islamvebiz.com'daki e, arşiv linklerimizden bu arşivlere MP3 dosyaları olarak ulaşmamız mümkün. Bunları da tavsiye ederseniz kardeşlerimize. Çevrenize, eşinize, dostunuza dinlenmesini sağlarsanız bu da bir ecirdir. Allah hepimizi e, hak yolda muvaffak eylesin. Her türlü beladan, sıkıntıdan, fitneden uzak eylesin. Doğru söylediklerim benden, e, Allah'tan, yanlışlarım da bendendir. Allah e, doğruyu, her zaman doğruyu söylemeyi nasip eylesin. Hatalarımızdan da Tevbe etmeyi nasip eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi kardeşimiz diyor ki islam.biz mi? Hayır. Biz. Islamvebiz islamvebiz.com Evet. Ee, videolarımızda Youtube'da Fikri Göncü adıyla e, arayabilirsiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Vakti ayırdınız. Dinlediniz. Ee, i̇nşallah faydalı oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, gerek tefsir dersimiz, gerek soru cevap derslerimiz devam edecek. Esselamu Aleyküm ve ve saattir içineş yaptım.